İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın Can. Günaydın İzal Bey. Günaydın Selahattin. Nasılsınız? İyi valla yeni yılın ilk programındayız. Haftanın karikatürleri evet. neler var? Valla özledik bir kere çok kötü bir espri yapabilir miyim? ya yani Canım çok çekti. Buyur nefer. Yani hoca bir sene geçti aradan özledim. <gülüyor> Biz de öyle. Bir senedir görüşmüyoruz tabi. <gülüyor> ee, valla ben biraz tatil yaptım. Ee, karikatür dünyasına yurt dışından şöyle pensadan baktım. Yeni döndüm zaten. Hmm. Ee, i̇nanın içerideyken kanıksamış olduğumuz bazı şeyler dışarıdan bakıldığında insana biraz tuhaf ve bir, oldukça farklı absürt görünebiliyor. Yani Mesela naylon poşet meselesine e, girmek istiyorum hemen. Bu konuda bir sürü karikatür gördüm Türkiye'de yayınlanmış ve e, bir türlü anlam veremedim. Mesela bir tane var e, Coşkun Göle çizmiş. E, Anlayamadım. Karikatür o kadar ustalıkta çizilmiş ki haftanın karikatürlerine de almadan edemedim. Ben karikatürü anlatayım. Dilerseniz yani daha doğrusu siz anlatırsanız, anlamlandırırsanız çok sevineceğim. Şimdi Tabii Coşkun sen Göle... bize sor. Anlamazsın karikatürden nasıl Yok <gülüyor> yani. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey çizmiş Coşkun öyle. Bir elinde böyle ayakkabıları, ayak uçlarına basarak usulca sıvışan bir kişi. E, kişinin kim olduğu anlaşılamıyor. Çünkü kapısında bir naylon poşet var. Naylon poşet geçirmiş kapısına. Bildiğimiz bir süpermarket zincirin poşeti. E, reklam olmasın diye söylemeyin isterseniz. E, kişinin gittiği istikamet ise meşgul değil. Meş, değil e, Çünkü önünde bir ok var, bir tabela var. E, tabelada da Malta diye yazıyor. Yani kafasına kartuşla poşeti geçirmiş kişi usulca maltaya tüyle. Ben anlayamadım. Hmm. Yoktum burada ama. Evet, Bilmiyorum. biz Çünkü de anlamadık. malta ya. yok. Çünkü malta yok zaten. Ha yok. Evet yani yok. Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyi, kaptanı deryasından gelen mesaj öyle. Yani malta işgal edemeyince malta Efendim. yok diye yollamış. Rivayet o ki öyle. Aydınlatıcı oldu diyemeyeceğim ama neyse. <gülüyor> biraz daha çalışmam gerekecek demek ki. Evet. Güzelmiş ee, karikatür. Müthiş. Evet. E, ben de diğer karikatürlere geçmeden bir anmayı gerçekleştirmek istiyorum. Daha doğrusu e, bir anmadan söz etliyorum. E, 5 kişi anmak istiyorum. 4 yıl önce bugün e, 7 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine bir saldırı düzenlenmiş. Hmm. Ve e, hatırlayacaksınız derginin 5 çizleri önemli sizleri e, katledilmişti. Ben isimlerini tek tek almak istiyorum. Lütfen. Bolenski, Tinyus, Honore. Tinyus, e, Cartooning for Peace üyesiydi de tanışıyorduk. Honore, Şart, e, Stefan Charbonne e, ve e, bu evet. Yukarıda bir yerlerden herhalde e, dünyanın bugünkü haline bakıp hala dalga geçiyorlardır diye düşünüyorum. Evet. Bolenski de özellikle ta gençlik zamanından beri evet. bir İzleyen biriydim. Çok üzülmüştüm. Türkiye'de çok gelmişti. Çok da sürdüldü burayı. Evet. Evet, de ne diyeyim? dolar ışık olsun. Evet aynen öyle. Yine ben 2018'in son günlerinde yitirdiğimiz iki değerli insanı anmak istiyorum. Her ikisinin portreleri de çok sayıda karikatürcü tarafından çizildi, yayınlandı geçen hafta. İlki 28 Aralık'ta ölen yazar Amos Oz. Evet, İsrailli yazar. Ben onun Gizem Asya Genç adlı bir gazeteci tarafından 5 yıl önce Ağustos'ta kaleme aldığı bir makalesi var. Ve orada 10 yıl önce yine ölen Filistinli şair Mahmut Derviş biliyorsunuz. Onunla ikisini yani Amosoz'la Mağut terbişi birbirlerine benzetmişti. Oradan bir küçük alıntı aldım. İzle zorunu okumak istiyorum. Bir Arap Yahudi masaya önlerini yanına almadan oturabilir mi? Yara izlerinin müsebibiyle farklı dillerde aynı şeyleri anlatabilir mi? Kuşkusuz oturabilirler hem de hiç tanışmamış olsalardı. Biri şair, biri romancı, biri Arap, biri Yahudi. Anne farkıyla aynı soydan. Şiir romana öykünür. Roman şiiri içselleştirir. İki adam, ikisi de ev sahibi. Zannettiklerinden daha fazla benziyorlar. Birbirlerini belki sadece yazdıklarından tanıyorlar ama okuyucuya aynı şeyleri anlatıyorlar. Barış mümkün. Ve korkan, öfkeli gözlerle soruyorlar değil mi? Evet. Çok etkilendim bir yazıydı. Amosos... Çağımızın en büyük yazarlarından biri. Ee, aynı zamanda 1970'den, 1970'den bu yana İsrail'in e, barış hemen şimdi hareketinin de önderlerinden biri. Ee, evet hatta, 28 Aralık'ta geçen yılın sonunda evet, e, vefat etti değil mi? Onu kaydedememiştik evet, biz de. Evet. E, hatta bu yıl e, biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülü'nün adayları arasında da adı geçiyordu. E, fakat Edebiyat Ödülü verilmedi bu, sene, e, bu cinselt kavga medeliyle. E, yine de bir ihtimal var çünkü sadece e, hayatta olanlara veriliyor Nobel Ödülü. E, belirlendi de kim oldu ama e, gelecek sene açıklanacak. Hmm. Evet. E, portreyi, Amosos Portresi'ni İsrailli karikatürcü yine Abikaz çizdi. Hatırlayacaksınız bundan birkaç ay önce Netanyahu'nun kabinesini de Orwell'in ünlü eseri Hayvanlar Çiftliği'ndeki Dumuzlar olarak çizmişti. <gülüyor> evet. ve Anında da gazetinden kovulmuştu. Ee, ben onu artık sosyalde, sosyal medyada buldum bu karikatürünü. Pusudaki Panter romanına gönderme var karikatürde. Çok güzel bir portre aslında. Amos Oz e, bir e, ortaçağ keşişi ki, kıyafeti içinde, Elinde kas suyu bir kalem, mum ışığı altında ve oldukça karanlık bir ortamda. Yazmaya çalışıyor Yazıyor Masasının önünde ise yerde tüm haşbetiyle Böyle uzanmış öfkeli bir panter var Uzun yaşam öyküsünü bilenler Ve romanlarını okumuş olanlar için Gerçekten çok anlamlı bir karikatür ee, Çok ilginç bir yaşam öyküsü var uzun evet. Yine anlamlı bir karikatür İkinciye hemen atlama yapacağım Vakit geçirmeden Kemal Gürkan Gürses'in bir eseri ee, Gerçekten o da çok Başarılı bir portre o da 31 Aralık'ta yitirdiğimiz değerli tiyatro sanatçımız e, Gülrüz Sururi. Onun portresi. Gülrüz Sururi için ta ilk gençlik günlerimden itibaren bana e, gerçekten tiyatro sevgisini aşılayan kadın biliyorum. Yani e, tiyatro sevgisini onunla e, öğrendim. E, şey ettim yani. Ne bileyim, Tiyatroya bağlılığım öyle başladı diyeceğim. Hı hı. E, tiyatrocu Nedim Saban, e, Gülüş böyle salt batıyı taklit etmeyen, memleketin dertlerini farklı bir tiyatro biçemiyle aktaran bir büyük sanatçı olarak e, tanıtmış. E, ve dört büyükte e, yenilik getirdiğini, bir morfin oyunuyla mesela hiper gerçekçi biçimsel e, yenilikleri getirdiğini, işte Türkiye'nin ilk o LGBT oyunu Düşen'in dostunda da ötekinin hikayesi kurban oyunuyla da töre gerçeğine dikkat çektiğini falan e, belirtiyor ve Türk tiyatrosunda büyük iz bırakmış bir sanatçı diyor evet e, Kemal Gökhan da zaten karikatürün altına yazmış izi kaldı diye evet Engin Cezar ile görüş e, sorunu biliyorsunuz kalıcı bir iz daha bıraktılar Gümüştüğü'ndeki 5 katlı o binalarını Nesin Vakfı'na bağışladılar. Artık Matematik Köyü'nde bir Gülü Sururi Engin Ceza Caddesi var. E, Gümüştüğü'nde de Nesin Vakfı e, Gülü Sururi Engin Ceza Kültür Merkezi açılacak. Yakında. Evet bunlar çok önemli. E, bu, bu karanlık alacak karanlık kuşağı diye adlandırabileceğimiz ortamda son derece önemli gelişmeler olarak anılmalı bence de. Evet. Bize de son olanca diriliğiyle, güzelliğiyle bize verdiği onur ödülünü onun elinden almak onuru da nasip oldu. Evet, evet. Gerçekten güzel bir anı. Ee, peki karikatür programını biz taziye programına dönüştürmeden yeni yıla e, e, bari birkaç tane neşeli karikatürle e, girelim. Daha doğrusu ben birkaç tane yeni yıl iyi dilek karikatürü seçtim. <gülüyor> ee, onlardan söz edeyim. Lütfen. İlki Belçikalı, size Vado'dan e, geliyor, Nikola Vado. E, renkli, renkli bir karikatürü. Yağmur ormanlarına dalan bir iş makinası görüyoruz? Operatör koltuğunda da çok tanıdık bir sima var. Tanıdınız değil mi? Gaybay, evet, Bolsonaro. Bolsonaro, Jai Bolsonaro, hemen yanı başında da ayakta o kara gözlükleriyle yüksek lütbeli bir subay dikili duruyor. E, onu tanımadım. Muhtemelen asker e, ağırlıklı o kabineyi temsil ediyor. Dış yani, çevre bakanı olabilir o. Evet. Yaşlı Benim, bir, yani. adalet bakanı pardon. Öyle kara büyüklü kara e, gözlükle. Evet, öyle bir var, bir emekli Hı -hı. general var. İşte Bolsonaro haykırıyor oradan, vezile ilerlemeli diye. Bir eliyle de Kepşen'in malimasını böyle manibelisini şrak diye ileriye doğru hareket ettiriyor. Diğer elinde de tabanca var. Onu ateşliyor. Tabancasıyla da evet. Önünde kaçışan o e, güruf var, bir, bir kalabalık var önünde. Onlara ateş ediyor. Kimler kaçışıyor? E, dikkatle bakarsak bir yılan var e, sürünüyor yerde. Yani. Bir tane e, yerli var. ...uzun kuyruklu bir maymun görüyoruz... ...ve ellerinde... E, ...gökkuşağı bayrağıyla ile... nerede? Evet. herhalde... E, ...onlar kaçışıyor. Ahtapot gibi bir şey var... ...o da kaçıyor. Evet, evet. herkes kaçıyor. Herkes yani. kaçıyor. Kaçan evet. kaçan ha. Ee, kaçıyor. Nikola Vado bu çok renkli yeşil ağırlıklı yeni yıl tebriğini... E, ...altta... E, ...mutlu ve sağlıklı bir yıl diye imzalayarak sonlandırmış... <gülüyor> Beri katılmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Evet. Ee, i̇kinci yeni yıl dileğimiz Jean-Paul Vomoren diye bir Fransız karikatücüden geliyor. O da e, dört kişilik e, bir e, Fransız ailesini çizmiş. Dördü de gaz maskesi takmışlar. E, i̇kisi ebeveyn, e, bir erkek çocuğu ve henüz kundakta olan bir küçük bebek var. Hepsinde de gaz maskeleri. Yüzlerinin ifadesinden anne babanın. E, bezgin olduklarını. Çocuklarınsa e, öfkeli görüyoruz. Ki bebek de öfkeli. E, çocuk da öfkeli. ailen hayatları tamamen suyun içinde. Çünkü ortalığı seller basmış. Suda ölü balıklar var. Konserve kutuları yüzüyor falan. Bebeğinlerin e, kafası ise kafaları ise gri bir duman bulutunun içinde. E, oradan böyle görünüyor. Anne baba birazdan çok iyi bir 2019 olsun diyorlar <gülüyor> hepsi konuşamayan bebek isimli diye <gülüyor> <gülüyor> ne ne avuç duaçsız çıkartıyor sarı yelek giymiş bak o çocuk da sarı yelek giymiş evet, problem o evet <gülüyor> çocuk ise daha gerçek şu hipokritler yani iki yüzlüler diye riyakarlar iki yüzler riyakarlar biraz bu da hoş bir karikatür olmuş. E, iyi karikatürü. son tebrik kartını ben Kafa Dergisi'nden seçtim e, Emirhan Perker tüm duygularıma böyle e, şey olmuş tercih olmuş evet. <gülüyor> e, şöyle e, bir akşamki diyelim yılbaşı eğlencesinden kalma yorganını böyle başına kadar çekmiş bir kadın bir tarafta o telefonundan dıt dıt, dıt diye e, çalan çalar saatin Sesini kapamaya çalışıyor. Bir yandan da söyleniyor yani ama daha koca bir sene var yapacaklarım için. Yani 10 dakika daha yatayım. <gülüyor> evet. Altını da tüm oyucularımıza şahane bir 2019 diliyorum demiş e, Emirhan Perker. Ben bu karikatürden çok hoşlandım Yani bugün e, yeni yıla başlayalı henüz bir hafta bile olmadı değil mi? Evet. Tam, tam, tam bir hafta. Ee, yapmayı düşündükleri için davlimde koca bir yorgunluk. Tabii canım bizim de. İyi uykular diyeyim. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz size. Görüşmek üzere derim. Görüşmek size. üzere. İyi haftalar. İyi yıllar. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.